Allah'ın şerrinden, lanetlenmiş şeytanın Allah'ın Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillah, ey Salat ve selam olsun Resulümüz Muhammed'e, ailesine ve ashabına hepsine. Ve onları iyilikle takip edenlere, ve ve Çok değerli kardeşlerim, Kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden, izleyen tefsirul Furkan müdavimleri. Allah Subhanehu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatu. Kardeşler malum iki haftalık aranın ardından inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz ki Bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 27. ayeti kerimesinde kaldık. 26. ayet-i kerimesini hatırlayınız kardeşler. Allah Subhanehu ve Teala mülkün sahibinin kendisi olduğundan bahsediyordu o ayette. Malikül mulk tu'til mulke men teşao ve tenzi'ul mulke mimmen teşao. Allah mülkün sahibidir. Dilediğinden alır, dilediğine verir ayeti kerimesiydi. Şimdi kardeşler o ayeti kerimeyi konuşurken esas şunun üzerinde durmuştuk hatırlayınız. Bizler bugün her ne kadar güç, kuvvet, otorite ve hükümranlık noktasında bugün Müslümanlar mustazaf olsa da kafirler bu noktada süper güç devletler bu manada mülklerin sahibi gibi görünse de Allah Subhanahu ve Teala diledikten sonra Müslümanları galip kılacağını mülkü tekrar Müslümanlara vereceğini vermeye kadir olduğunu konuşmuştuk. Hatta bununla alakalı olarak e, sürakayı örnek olarak sizlerle paylaşmıştım hatırlayınız. Kisra binürümüzün altınlarına sahip olmuştu süraka. Ki tablo karanlıkken hiç olmasının ihtimalini süraka vermez iken Resulullah aleyhissalatu vesselam yıllar öncesinde müjdeyi hakikatle müjdelemişti. Ve biz Mülkün asıl sahibi Allah Azza ve Celle'dir konusunu bu örneklerle zenginleştirmiştik. Şimdi İnşallahu Rahman kaldığımız ayeti kerimeden ki o da Alimran suresinin 27. ayet-i kerimesidir. 27 ve 28'i mealen tilavet edeceğim İnşallah. Sonra nasibimiz olan azıkları da edilmeye çalışacağız İnşallahu Rahman. Allahu Azza ve Celle Alimran suresi 27 ve 28. ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruyor dostlar. Estağfirullah Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız müstesnadır. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor dönüş yalnızca Allah'adır. Şimdi kıymetli kardeşler, mealinde de dinlediğiniz üzere 27. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala azametinden bahsediyor. Dikkat ettiniz değil mi kardeşler? Geceyi gündüze, gündüzü geceye katan odur diyor Allah. Subhanallah. Ölüden ölüden diriyi, tabir yerindeyse diriden de ölüyü çıkartan da odur. Yani aslında ayet-i kerime başka bir ifadeyle Allah subhanahu ve teala'nın azametinden ve kudretinden bahsediyor. Öyle ya, şimdi hangimiz buna kadir olabilir ki ölmüş birisini diriltmeye? Söyler misiniz dostlar? Hangi birimiz bu teknolojik imkanlara rağmen diri olan birisini yine öldürmeye kadir değiliz. Eğer ki Allah bunu istemediyse, Allah bunu murad etmediyse, Allah azze ve celle öyle emretmediyse bunun imkanı söz konusu değildir. Allah-u Subhanahu ve Teala geceyi gündüze kattığını söylüyor. Gündüzü geceye kattığını söylüyor ve ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarttığını söylüyor. Bu ayeti kerime, ayeti celile tayyibe Allah Subhanahu ve Teala'nın azametinden ve kudretinden bahsediyor. Ne ilginçtir ki ben 28. ayeti celile tayyibe ile bunun münasebetlendiriyorum. Şöyle ki Hatırlayınız nasıl tilavet etmiştik 28. ayet-i kerimeyi Allah azza ve Celle bize ferman buyuruyor. Diyor ki ey kullarım ey iman edenler sakın ha sakın mu'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyiniz. Diyor ki Allah subhanahu ve Teala edinecek olur iseniz Allah azza ve Celle'nin katında hiçbir değeriniz yoktur. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? O mutlak her şeye kadir olan Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde ölüyü diriten, diriyi de öldüren bu manada her şeye azametiyle kadir olan Allah Azza ve Celle'nin nezdinde müminleri bırakıp da kafirleri dost edinen hiçbir kıymeti yoktur. Anlayasık, anlayalım diye, idrak edelim diye Allah Subhanahu ve Teala ilk önce azametinden bahsediyor. Sonra da uyarıyor diyor ki bak ben böyle böyle bir güce ve kuvvete azamete sahip olan bir ilahım. Benim emirlerime riayet edin diyor Allah. Dolayısıyla Allah subhanahu ve teala müminleri bırakıp kafirler dost edinmeyin diyorsa benim azametimden bahsettim az önce emrime riayet edin diyor Allah. Şimdi bu ayeti kerimelerin inşallah detaylarına gireceğiz. Dolayısıyla 28. ayeti kerimeden inşallah hemen devam ediyoruz. 28. ayeti kerimede Allahu azza ve celle müminlere mümin kardeşini bırakıp kafirleri dost edinme diyor. Emrediyor. Bunun hilafına hareket eden bir kimse Allah subhanahu wa taala'ya masiyet işlemiştir. İsyankar davranmıştır. Allahu azza ve celle'nin emrine riayet etmemiştir günahkar. Bu kadar basit. Bizden Allah'u Azza ve celle emrine riayet etmemizi istiyor. Nedir o talebi bizden? Müminleri bırakıp kafirleri dost edilmeyeceğiz. Kalas. Ayeti kerimenin devamında ise diyor ki kafirlerden size isabet edecek olan tehlike müstesna. Açılımı şu. Yani size eğer kafirlerden işkence, zulüm ve tehlike isabet ederse onlarla dostluk içerisine girebilirsiniz diyor. Dolayısıyla biz bu ayeti kerimede iki hususu özellikle ama özellikle konuşacağız inşallah. Bunlardan bir tanesi ki bu ayeti kerime takiye ayetidir. Takiye'nin delil getirildiği ayettir. Takiye meselesini irdeleyeceğiz inşallah. İki Konuşacağımız konu Allah subhanehu ve Taala'nın kafirlerle dostluk kurmamızı nehyetmiş olması meselesidir. Şimdi inşallah bu konuları etraflıca konuşmaya başlayalım kıymetli kardeşler. Birinci maddeye ne dedik ki belki de konuşulmaya hakikaten ziyadesiyle nedir hak eden konulardan bir tanesidir. Bugün çünkü ihtiyacımızın olduğuna inanıyorum ben takiye konusu şimdi tekrar ediyorum Ali İmran suresi 28. ayet-i kerime takiye konusunun delil getirildiği ayet-i kerimedir yani takiye var mıdır İslam'da vardır nasıl işte şimdi bunun keyfiyetini konuşacağız şimdi benim izahatıma geçmezden evvel kıymetli kardeşler takiye konusunun toplumda nasıl anlaşıldığına dair birkaç şey söylesek isabetli olur diye düşünüyorum Takiyeyi bugün, biz yeri geldiği zaman elhamdülillah bunu korkusuzca haykırıyoruz. Bu mikrofonlar aracılığıyla da defaatlerce haykırdık elhamdülillah. Demokratik seçimler vakti geldiğinde diyoruz ki, demokrasi küfür nizamıdır. Demokratik seçimlere iştirak etmek, bu seçimlere aday olmak ve bu sistemle İslam'ı getirme iddiası doğru değildir diyoruz. Doğru mu kardeşler? Evet. Biz bunları gündeme getirdiğimiz zaman, kardeşlerimizle münazara ve müzakere ettiğimiz zaman, az önce ifade ettiğim gibi demokrasiyle İslam'ın gelmeyeceğini söylediğimiz vakit, onlardan duya geldiğimiz en güçlü argüman nedir? Hocam, ama onlar takiye yapıyorlar. Aslında onların kalbinde saf, temiz, sadece İslam'ın, daha doğrusu şeriatın gelmesiyle alakalı duygular söz konusu. Onlar da İslam'ı istiyorlar, buna inanın. Ama sadece takiye yapıyorlar. Duyuyor muyuz? Evet. Hemen devam edelim. Dostlukla alakalı olduğu için devam ediyoruz. Ayet-i Kerime kâfirlerle dostlukla alakalı ya. Bugün bizi yöneten bizim başımızdaki idarecilerin Allah Azza ve Celle'nin düşmanlarıyla kâfirlerle dostluk içerisinde olduklarını söylediğimiz vakit. Kardeşim ne yapsın adamcağız ya? Onun da hakikaten niyeti İslam'a hizmet etmektir takiye yapıyor dediğini duyuyor muyuz? Bu bugün şahit olduğumuz duyduğumuz belki münazara sırasında e, nedir? idrak ettiğimiz farkında olduğumuz en güçlü argümanlardan bir tanesidir. Takiye konusu. Ama bugün bunun izaha muhtaç tarafı var mı? Vallahi var. İşte bugün bizi yöneten idareciler Allah'u Azza ve celle'nin azılı düşmanları olan kafirlerle Dostluk ve işbirliği için onları ziyarete gidiyor. Biz buna karşı çıktığımız vakit Allah'u Azza ve celle bunu nehyetmiştir. Allah'u Azza ve celle müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin diye ferman buyurmuştur. Bu emrine niye muhalefet ediyorsunuz diye söylediğimiz vakitte kardeşim takiye yapıyor. Onun kalbinde de safi duygularla İslam'a hizmet etmek var. Diyor mu? Diyor. Dolayısıyla takiyenin Özellikle bu ayeti kerimenin cevaz verdiği takiyenin ne olduğunu konuşmak bugün zarurettir, iktiza eder. Bakalım inşallahü Rahman. Allah azza ve celle'nin cevaz verdiği takiyenin ne olduğuna inşallah. Şimdi takiye konusunun üç tane birbiriyle ilişkisi var. Onlara ayrı ayrı değineceğiz inşallah. Ama Alimran suresi 28. ayeti kerimede Allah'u Azza ve Celle'nin cevaz verdiği takiye şudur. Kafirler otoritesinin altında yaşıyorken lütfen burayı not edin kardeşler. Kafirlerin otoritesi altında yaşıyorken kafirlerin sana işkence yapıyor olmasının üzerine onlarla dost görünmeye cevaz veriyor İslam. Anlaşıldı mı? Bir, kafir otoritesi altında olacak ve de sana işkenceyi yapan, sana bu zulmü yapan, seni tabir yerindeyse işkencesiyle zulme düçar bırakan kafir olacak. Çünkü takiye meselesini kapsayan, Ali İmran Suresi 28. ayeti i Kerime, Mekke'den Medine'ye hicret edemeyen, ve Mekkeli müşriklerin elinin altında esir kalan, Müslümanları kapsayan bir ayet-i kerimedir. Onlar için inmiştir. Müşriklerin boyundurluğu altında, sırf imanlarından ötürü, Allah'u Azza ve Celle'ye teslimiyetlerinden ötürü, Müslüman oluşlarından ötürü her gün eziyet gören, o sahabelere inmiş bir ayet-i kerimedir. Dolayısıyla bu mevzunun dışında, Farklı mecralarda değerlendirilemez. Dolayısıyla kafirlerin otoritesi altında kafirler tarafından işkence yapılırsa Allah'u Azza ve celle diyor ki müşriklere, kafirlere, Allah düşmanlarına dost gibi görünebilirsin. Anlaşıldı mı kardeşler? İstirham ediyorum burası önemli. Yani bugünkü manada bizi idare eden yöneticilerin Allah'u Azza ve Celle'nin düşmanlarıyla dostluk kurmalarının hem vallahi hem billahi takiye meselesiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Kim ki bugün başımızdaki yöneticilerin, idarecilerin, kafir Amerika ile olan dostluklarının ardına takiyeye sığınarak söylüyor, iddia ediyorsa vallahi bu ayetin ya cahilidir ya da hainidir. Başkasıyla izah edilemez. Çünkü öyle değil. Bu ayet-i kerimenin kastı o değil. Kafirlerin otoritesi altında yaşıyorken, sahip olduğun inancından ve imanından ötürü kafir, her gün geliyor sana işkence çektiriyor ise, bundan kurtulabilmek adına şirin görünmeye, dostluk kurmaya İslam cevaz vermiştir. Yoksa bugünkü yöneticilerin yaptığı gibi, gidip kafirlerle aynı masada müzakere yapıp, Kanında ellerini sıkıp onlarla iş birliği yapmak ve bunu takiyenin ardına sığınarak yapmak bu ayeti kerimenin nedir? Anlaşılmadığının en güçlü emaresidir. O da iki tane sonucu beraberinde getirir. Ya ihanetinden ya da cehaletinden. Doğru mu kardeşler? Eyvallah. Tamam inşallah takiyeyi böyle anlayacağız. İslam'ın cevaz verdiği takiye budur. İki, dolayısıyla şartlıdır takiye. Kafirlerin otoritesi altında kafirlerin eliyle işkence görüyorken dost görünmeye cevaz vermiştir İslam. Halbuki kalbinde sen onlara dost, dostluk beslemezken dost görünmeye cevaz vermiştir. İki, takiye konusuyla ilintili devam ediyoruz. Yine en çok karıştırılan ve maalesef meccirasından çıkartılan... Konulardan bir tanesi o da şudur. Zalim Allah subhanahu ve Taala'nın hükümleriyle hükmetmeyene denir aynı zamanda. Doğru mu? Eyvallah. Fasıktır aynı zamanda. Hani Maide suresinde geçer ya. Dolayısıyla Müslüman olup Allah subhanahu ve Taala'nın hükümleriyle hükmetmeyen yöneticilerin sindirmesinden korkan birisi takiyenin ardına sığınıp da Allahu Azza ve Celle'nin murad ettiği arzuladığı hakikatleri gizleyemez. Burası anlaşılsın istirham ediyorum. Bugün Hakk'a hakikati kardeşim niye söylemedin sorusuna cevaben diyor ki kardeşimiz vallahi diyor işte ben Hakk'ı söylersem şu anda Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen bu yöneticiler bize baskı uygulayacaktır. Düşüncesiyle hem Hakk'ı söylemiyor hem de hakkı söylemiyor olduğunu kardeşler takiyye meselesine ilintiliyor. Halbuki takiyye meselesinin bununla uzaktan yakından alakası yoktur. Bir şey söyleyeyim mi size? Demokratik mecra kullanaraktan dinden taviz vermenin adına bugün takiyye eder oldular vallahi. Doğru mu kardeşler? Biz bu sistemin içerisinde onlarla birlikte iştirak edelim. Onlar gibi görünelim, belli yerlere ve belli noktalara gelelim düşüncesini takiyye ile savunanların varlığı bir hakikat mi? Vallahi öyle ama değil. Müslüman olup, Allahu Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen fasık, zalim yöneticilerin baskısından sindirmesinden korkarak hakkı gizlemenin adı değildir takiyye. Hatta cihadın en eftalidir. Eftalil cihadi kalimetü hakkın inde Sultan cair. <gülüyor> en eftal cihaddir diyor zalim sultan karşısına hakkı söylemek. Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu ikinci konuda inşallah anlaşılmıştır kerim kardeşlerim ve değerli dostlar. Üçüncüsü işte demokratik seçimlere ve bu mecraya iştirak et eden ve bununla alakalı olarak da kendilerini meşru bir zemine oturtmak isteyen kardeşlerimizin kullandığı en güçlü argümanlardan bir tanesi de takiye konusuna bağlantılı olarak Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın hadisesidir. Doğru mu kardeşler? Duymuşuzdur. Ya Ammar bin Yasir bile Kalbinde imanını gizli tuttu ve küfrünü izhar etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam buna müsaade etti. Demokrasiye mi müsaade etmeyecek diyor. Biz de diyoruz ki hayır. Benziyor ama aynı iyileştirmeyiniz lütfen. Benziyor olabilir. Ama mevzu o değil. Ammar bin Yasir'in mevzusu takiye ile uzaktan yakından alakalı değildir. Altını ısrarla kara kalemle çiziyorum. Takiyye mevzusu kafirleri dost edinmekle alakalı bir mevzudur. İman ve küfür mevzusu değil. Ammar bin Yasir'in mevzusu ise iman ve küfür mevzusudur. Ammar bin Yasir'in yaptığı gibi imanımızı gizli tutup küfrümüzü izhar edebilmenin ise tek bir şartı vardır. İslam buna bu şekilde cevaz vermiştir. İkrahi mulcinin muhatabı olacaksın. Önemli. İkrahi mulci olmadan imanını ketmedip küfrünü izhar edemezsin. Dinin hükümlerinden taviz veremezsin. İkrahi mulci nedir? Ölümün sana geleceğine zann-i basacağı işkence dozacıdır. Anlaşıldı mı kıymetli kardeşler? Hemen Ammar bin Yasir'den örnek verelim. Ammar bin Yasir niye böyle yaptı? Gözünün önünde annesiyle babası öldürüldü de ondan. Ammar bin Yasir'e de o denli işkence yaptılar ki öleceği onda zannı galipti. Dolayısıyla Ammar bin Yasir'in mevzusu da takiyye mevzusuyla ilintili değildir. Yani aynısı değildir onu demek istiyorum. Ammar bin Yazir'in mevzusu iman ve küfür mevzusudur. İmanını gizleyip küfrünü izhar etme mevzusudur. Ve İslam buna ancak ve ancak kişinin ikrahi mulciye dediğimiz şeye muhatap olmasıyla ancak cevaz veriyor. O da nedir? Ölümü hissedecek düzeyde seviyede işkence görmektir. Dolayısıyla bu mevzular hepsi evet takiye mevzusuyla argüman olarak hep ilintileniyor ama mevzu olarak farklı mevzulardır. Dolayısıyla kerim kardeşler gelelim asıl konumuza kafirleri dost edinme mevzusundaki takiye ilk başta saydığımız birinci maddeyi kapsar. Yani kafirlerin otoritesi altında kafirlerin dayanılmaz işkencelerine muhatap olan bir kimsenin evet sizi dostlarım arasında sayıyorum demeye cevaz vermesidir. Tamam inşallah rahmen. ümit ediyorum ki takiye mevzusu bu manada e, anlaşılmıştır Rabbim. Bu manada bize anlamayı ve bununla da amel etmeyi nasip etsin kardeşler. Şimdi tabii takiye mevzusunu ifade ettik. İkinci başlığa ise ne demiştik hatırladınız mı dostlar? Kafirleri dost edinmenin Nehyedilmiş olması haram olmaz Ayet öyle. Ayet-i kerimede Allah subhanahu wa ne buyuruyor? Müminler, mümin kardeşini bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Tamam. Bunu konuşacağız. Şimdi kıymetli kardeşler bu ayet-i kerimenin içerisinde bir ibare var. Allah-u Akbar. Mesele sadece müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyinle değil. He. Bununla iktifa etmiyor ayet. Bir ibare var, girizgahta söyledim, hatırladınız mı dostlar? Diyor ki Allah bu azze ve celle kim ki? Vallahi azıklanın dostlar. Başta nefsime söylüyorum azıklanalım. Bu gece tefsir furkanın en güçlü azığa burası olsun. Altını çiziyorum. Diyor ki Subhanahu ve teala kim ki mu'minleri bırakıp kafirleri dost edilirse Allah nezdinde hiçbir şey ifade etmez. Allah bak. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Allah subhanahu ve Taala'nın nazarında hiçbir şey ifade etmez o kimse diyor. Ki biz bu dünyaya niye geldik dostlar? Biz bu dünyaya alemlerin Rabbi olan Allah'u Azza ve celle'yi razı ve memnun etmek için gelmedik mi kardeşler? Tek derdimiz Hani ifade ederiz ya cümlelerin arasında sık sık. Gayelerin gayesi. Allah'u azza ve celle'yi razı ve memnun etmek deriz ya. Bu değil midir gayemiz? Kulluğumuzun gayesi bu değil midir Allah'ı memnun etmek? Allah'ın rızasını kazanmak. Rızasına garg olmakla birlikte cennet ehlinden olmak. Budur bizim meramımız, derdimiz. Peki Allah aşkına şu denklemi siz kurun. Bir taraftan Allah Subhanahu ve Teala'yı razı etmenin derdine düşeceğiz. Bununla gaye edineceğiz kendimize. Ama diğer taraftan da müminleri bırakıp kafirleri dost edinecek olursak Allah Subhanehu ve Teala'nın nezdinde hiçbir değerimiz olmayacak. Allah kıpır. Kuvvetli bir mesaj var değil mi ayette? Çok kuvvetli. Bir taraftan Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan biz. Bu dünyada varoluş gayemiz bu. Ama diğer taraftan Allah azza ve Celle diyor ki eğer mümin kardeşin dardayken, sıkıntıdayken, sana ihtiyacı varken onu bırakır kafirleri dost edinirsen Allah'u subhanahu ve taala'nın neslinde sen hiçbir şey ifade etmiyorsun diyor Allah. Allah. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Kafirlerle bizi son nefesimize kadar dost eylemesin. Şimdi kıymetli kardeşler peki şu noktayı merak ediyor musunuz? Kafirlerle dostluk dendiğinde ne anlaşılmalı? Yani Allah subhanahu ve Taala'nın nehyettiği dostluk nedir? Allah subhanahu ve Taala kafirlerle dostluk kurmayı nehyetmiş. Haram kılmış. Peki nedir kafirlerle olan dostluğun keyfiyeti? Tek cümleyle ifade edeyim mi? Müminleri bırakıp kafirlerle yardımlaşmaktır. Doğru mu kardeşler? Mümin kardeşin sana ihtiyacı var. Mümin kardeşin senin dostundur, velindir, yardımcındır. Yardımı Allah Azze ve Celle'den bekleriz ama müminler bir vücut gibidir. İhtiyacı olan mümini bırakıp da kafirle yardımlaşırsan, onları dost edinirsen, Allah Subhane ve Teala işte bunun Bizim sokak jargonuyla söyleyeyim mi müsaade ederseniz? Diyor ki Allahu Azza ve Celle dostluktan kasıt onların değirmenine su taşımayın diyor Allah. Doğru mu? Öyle ya. Müminlerin değirmenine su taşıyacaksın. Müminlerin yarasına merhem olacaksın. Müminler sana feryadu ettiği zaman onların davetine onların feryadına icabet edeceksin. Kafirler seni çağırdığı zaman hazır ve nazır arzı endam etmeyeceksin huzurlarında. Bunu nehyetmiştir Allah. Mümin kardeşinin yarasını saracaksın. Kafirin bir ihtiyacını görmek için koştur koştur gitmeyeceksin. Bunu nehyetiyor Allah. Bunu haram kılıyor Allah. Ama kardeşler, bugün başımızda öyle yöneticiler var ki, Vallahi bunu üzülerek ifade ediyor. Sevinerek, övünerek, gurur duyarak değil. Bu bir zillettir ha. Bugün başımızdaki yöneticilerin mümin kardeşlerini bırakıp da kafirleri dost edinmeleri vallahi zillettir, ötesi yok. Ve bugün bizi böyle yöneticiler idare ediyor. Mümin kardeşlerinin feryatlarına kulak tıkayıp da Kafirlerin çağrısına ve feryatlarına icabet eden yöneticiler bizi bugün idare ediyor. Ama bilesiniz ki Allah azze ve celle diyor ki hiçbir değeri yok. Subhanallah. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Vallahi bugün birazdan paylaşacağım. Belki yutkuna yutkuna paylaşacağım. Size bazı tabloları resmetmeye çalışacağım inşallah. Rahman. Ama bugün yöneticiler tabir yerindeyse ha? çocuklar açlıktan ölüyorken bizim yöneticiler nerede? Soruyorum size. Bugün bizim bebelerimiz ya daha kundakta da bebe. Soğuktan, barınaksız oluşundan, evsiz oluşundan, bakımsız oluşundan, açlıktan feryat eden ve açlığa mahkum olan. Ve bu hal üzere de canını Allah'a teslim eden bebekler feryadu figan ediyorken bizim yöneticilerimiz nerede? Ha? Anneler feryat ederken bizim yöneticilerimiz nerede? Bacılarımıza tecavüz ediliyorken yok mu içinizde adam gibi adam gelip bizi kurtaracak? Bu feryatlar semayı kaplıyorken bizim yöneticilerimiz nerede? Yiğit mümin kardeşlerimiz Meydanlarda savaşıyorken Diğer taraftan kafirlerin bombalarıyla şehit oluyorken Bu mümin kardeşlerimiz bu hal üzere şehit oluyorken Bizim yöneticilerimiz nerede? Ben söyleyeyim mi dostlar? Cevabını ben vereyim mi? Onlar Allahu Azza ve Celle'nin Mümin kardeşlerinizi bırakıp da Onları dost edinmeyin dediği Allah düşmanlarıyla Kirli elleriyle kanlı elleriyle müzakere masasında el sıkışıyorlardı. Bebekler açlıktan ölüyorken, açlığa mahkum edilmişlerken bizi kurtarmaya gelecek adam gibi adam yok mu? Çığlıkları semayı kaplarken bizim yöneticilerimiz Allah'ın düşmanlarıyla dostluk pekiştiriyorlardı. Halbuki Allah buna haram kıldı. Allah bunu nehyetti. Bunu yapanın da benim nazarında hiçbir değeri yoktur dedi Allah. Ama bu fil hakika mı? Vallahi bu fil hakika. Bu maalesef üzücü bir hakikat. Vallahi bugün bizim başımızdaki yöneticiler, bizi idare eden yöneticiler, Müslümanların feryat çığlıklarına icabet etmek yerine, kafirlerin Müslümanları katletmeyi, Öldürmeyi İslam'ı yeryüzüne tekrar hakim olmamasını gaye edilmiş kafirlerle el sıkışmayı marifet saydılar. Ve öyle yapıyorlar. Halbuki Allah bunu haram kılmıştır. Dolayısıyla bugün bizim başımızdaki idarecilerin en iyi yaptığı şey Müslüman kardeşini, mümin kardeşini terk edip müminleri öldürmeyi gaye edilmiş Allah'ın düşmanlarıyla dostluk kurmaktır. Bir tane sosyal paylaşım sitesinden Bir şeye rastladım bu konuyu çalışırken hazırlanırken dostlar Başımızdaki yöneticilere Müslümanları nasıl yüzüstü koyduğunu anlatmak adına paylaşıyorum Üç tane misal art arda paylaşacağım şimdi Bu anlatacağım şeyler Bizi idare eden yöneticilerin müminleri bırakıp Yüzüstü bırakıp Bütün sıkıntılarıyla dertleriyle baş başa bırakıp Bunlara Müslüman kardeşlerimize bunları reva görenlere nasıl dostluk kurduğunu anlatmak adına. Suriyeli küçük bir kız çocuğu, yavrucağız bir resim yapmış. Bir tabut resmi ve içerisine kendisini çizmiş. Hatırladınız mı sosyal medya paylaşım sitelerinde? Bu resmi gördüm ve altında da tercüme edilmiş bir yazısı vardı. Aldım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Müsaade ederseniz okumak istiyorum. Tam metni sizlere de aktarabileyim diye kardeşler. Anladınız mı? Suriyeli bir kız çocuğu. Açlık çekiyor belli ki bir tabut çizmiş. İçerisine de kendisini çizmiş. Ve annesine bu mektubu bırakmış. Öleceğini tahmin ediyor. Ölüme hazırlıyor kendisini. Allah'u akbar. Diyor ki bu benim vasiyetimdir. Küçücük bir kız çocuğu ya. Hayatın gerçeği onlara neler öğretmiş ya. Subhanallah. Jelibondan, çikolatadan, bisküviden falan bahsetmiyor ya. Diyor ki anne bu benim vasiyetimdir. Canım anneciğim. Senden benim güzel gülüşlerimi hatırlamanı ve yatağımı olduğu gibi bırakmanı istiyorum. Yatağımı düzleme. Bir çocuk ne isteyebilir ki başka zaten? Gülüşlerimi diyor hatırla anne. Devam ediyor. Ve sen ablacığım... Arkadaşlarıma de ki o açlıktan öldü. Sorarlarsa kardeşinin ölüm sebebi nedir? Tabi eceli kastetmiyoruz. Yani vesilesi adına söylüyorum. De ki abla kardeşim açlıktan öldü. Öyle söyle diyor. Ve sen abicim üzülme ama ikimiz birlikte biz çok aç gezdik kardeşimle de. Ve bu senin hatıra olarak hep aklında kalsın abi. Ey ölüm meleği, Azrail'e de bir şeyler söylemiş. Ey ölüm meleği, acele et ve ruhumu al ki artık cennette yemek yemek istiyorum. Küçük bir kız çocuğu bunu yazan. Edebiyat, şair falan değil ha. Diyor ki ey ölüm meleği, canımı tez al be cennette yemek yemek istiyorum. Ben çok acıktım çünkü. Ve ey ailem, benim için üzülmeyin ve korkmayın. Ben sizin yerinize de cennette inşallah fazlasıyla yiyeceğim anne. Vallahi bu kardeşimizin, kız kardeşimizin, yavru cehizimizin, böyle bir mektubu kaleme almasının tek müsebbibi, müminleri yüzüstü bırakıp da kafirleri dost edinen bizim yöneticilerimizdir. Ötesi değil vallahi. Ama Allahu u Azimuşşan, benim nezdimde, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenlerin zerre gali değeri yoktur diyor Allah Elhamdülillahi Rabbil Alem Subhanallah bir kız çocuğu ölmeyi istiyor ki cennette yemek istiyor doyasıya Hı? Subhanallah hemen size ben bir anne misafir edeyim Şam'da Beyt-i Sahım diye bir diyar vardır bilirsin Orada bir anne sesleniyor. Diyor ki anladık bir kuşatmanın tam orta yerine düştük. Altı aydan bu yana diyor yaşadığımız topraklara yiyecek girmiyor. Allahu akbar. Çocuklarımıza ne mama ne de süt tedarik edebiliyoruz. Ey yöneticiler. Allahu akbar. Ey yöneticiler madem ki bizleri insan yerine koymuyorsunuz. Bari hayvan kategorisinde sayın. Bizi madem ki insan yerine koymadınız, hayvan kategorisinde sayın ve hayvan maması gönderin. Yöneticiler bugüne kadar hep kınadılar. Vallahi biz bu kınamanın bir gün daha iyi faydasını görmedik. Doğru söylüyor değil mi? Vallahi doğru söylüyor. Diyor ki sonra yöneticileri bırakıyor. Diyor ki ey hayvan örgütleri. Yani hay nasıl diyelim hayvan severler mi? Onlara sesleniyor. Diyor ki bari siz bize sahip çıkın bizi adam yerine koyan olmadı. En sonunda ne diyor biliyor musunuz? Kadına ama muahit bir kadın Allah'u Azza ve celle'ya teslim olmuş bir kadın. Mutavakkil bir kadın. Diyor ki ne olursa olsun, sadece kınamakla da yetinseniz bu meydanları terk ettiğimizi asla görmeyeceksiniz. Allahu Akbar. Vallahi bu kadıncağızın, bu annemizin, bacımızın böyle feryadu figan etmesinin musebbibi, mümin kardeşini yüzüstü bırakıp kafirlerin kallı elleriyle el sıkışan bizim idarecilerimizdir. Vallahi yine eline tüfeği almış bir annemiz, yaşlı bir annemiz şöyle sesleniyor. Diyor ki 5 tane çocuğumu bu meydanlarda şehit verdim. 5 tane. Üniversite mezunu yaptım demiyor ha. Şu şu yerlere getirdim iyi iyi. Meslek sahibi oldu evlatlarım demiyor. 5 tanesini bu meydanlarda şehit verdim diyor anne. Elinde kılıç, elinde silah her neyse. Diyor ki siz ey yöneticiler, kızlarınızın diyor nasıl tecavüze uğradığını görmediniz mi? Diyor ki vallahi gördünüz, duymadınız mı? Vallahi duydunuz. Diyor ki eğer kalp diye bir organ taşıyorsanız Allah için diyor gelin bize sahip çıkın. Ne diyor biliyor musunuz? Ama diyor siz adam olup sahip çıkamadınız. Bize yardımınızı esirgediniz diyor kadın. Ne diyor biliyor musun son cümlesinde? Aslında diyor siz bizi değil Allah'ı terk ettiğiniz de haberiniz yok. Sizi Allah sildi attı bile. Doğru demiş mi? Vallahi doğru demiş. Nedir? Bu işin hakikati şudur. Allahu Azza ve Celle müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin diyor. Ama bizim başımızdaki idareciler bunu yapıyor bugün. Müslümanları öldürmeyi Hayatının varoluş gayesi olarak bellemiş edinmiş Allah'ın düşmanları olan batılı kafirlerle acaba Müslüman'ın öldürülmesine nasıl katkı sağlayabilirim diye müzakere masasına oturuyor bizim yöneticilerimiz. Halbuki Allah'u Azza ve celle onlarla işbirliği haram kılmıştır. Onlarla dostluğu haram kılmıştır. Onların değirmenine su taşımayı haram kılmıştır. Mümin kardeşine sahip çıkmayı emretmiştir. Kardeşlik hukukunun gerekliliklerini yerine getirmeyi emretmiştir. Ama biz maalesef böyle yöneticilerden bugün yoksunuz. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadisi var. sizde daha önce paylaşmıştım. Yine paylaşayım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi Müslümanların öldürülmesine yarım kelime dahi olsa katkısı olan yöneticilere gelsin. Mümin kardeşini yüzüstü bırakıp, onun feryadına figanına icabet etmeyip, kafirlerin hoşnutluğunu kazanmaya giden dostluklarını pekiştiren yöneticilere gelsin bu hadisi şerif. Men an ala katli mu'minin, bişatr kelime, lqiyallah yoma alkiyameti, maktubun ala eyneyi, aysun min rahmeti Allah. Eyyisen min rahmetillah Kim ki bir mümin kardeşinin öldürülmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa Yevmul kıyamet'te Allahu azza ve celle'nin huzuruna iki kaşının arasına bu adam Allahu azza ve celle'nin rahmetinden mahrumdur yazısıyla çıkacak diyor Allah. Elhamdülillahi Rabbil alemin ki Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle bir müjde verdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah'u azza ve celle'nin rahmetinden mahrumdur. Niye? Bir müminin öldürülmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladığı için. Heyhat! Bizim bugün başımızdaki yöneticiler uçak savarların rahatlıkla kalksın, uçsun Müslüman kardeşlerimizi bombalasın diye üstlerini açıyor. Sübhanallah. Ama vallahi yavmül kıyamede Allah'u azza ve celle bunların hesabını her birisinden soracak bir iznillahü teala. Rabbim kafirlerle dostluk konusunda bizleri mukavmetli kılsın. Onlara olan dostlukları hiç bize nasip etmesin inşallah. Şimdi kıymetli kardeşler Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir sözü var. Bugün Müslümanlar bir çare, doğru mu kardeşler? Halipülmelay. Yani Müslümanlar bugün hakikaten adam gibi bir adamın onların sıkıntılarını gidermesini bekliyor. Bugün Müslümanlar maruz. neye? İşkenceye. Bugün Müslümanlar tabir yerindeyse kafirlerin esiri ve kurtarılmayı bekliyor. Filistin Kurtarılmayı bekliyor. Suriye kurtarılmayı bekliyor. Bugün Müslümanların beldeleri kafirlerin kirli ve neciz postallarından arınmayı bekliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu sözü. Tefsirul Furkan bu geceki en güçlü azıklarından bir tanesi olsun. Diyor ki Ömerul Hattab radıyallahu an Koca Ömer diyor ki bir Müslüman esiri. Müşriklerin diyor o kirli ellerinden diyor kurtarmak Arap Yarımadası'nın bana diyor verilmesinden hediye edilmesinden vallahi bana daha sevimlidir. Allahu akber. Arap Yarımadası'nın hediye edilmesinden daha sevimlidir diyor Ömer. Bir esirin müşriklerin o kirli ellerinden kurtarılması. Vallahi bugün dedim ya az önce hatırlıyor musunuz? Sohbetimizin başında. Bugün zilletteyiz dedim ya bu yöneticiler yüzünden. Ha? Ama önceden öyle miydik? Vallahi öyle değildik. Bizim kalkanımız varken, bizim koruyanımız varken vallahi biz önceden böyle değildik. Ta ki tarihler 1924'ü gösterene kadar. İnnemel imam cünnetun yuqatalu min veraihi ve yuttakabih. İmam kalkandır, halife kalkandır. Onun ardında korunulur ve savaşılır. Hadisi şerifi hayatımızda canlıyken vallahi biz böyle değildik. Size iki tane örnek paylaşacağım inşallah. Birincisi ne biliyor musunuz? Sultan Sancar. Kim Sultan Sancar? Alparslan'ın torunu. Subhanallah. Ne izzetli günlermiş ya Rabbi. Bizlere acilen ikram eyle ya Rabbi bizim değerlerimizi koruyacak Müslümanların kanını canını, mukadderatını mukaddesatını kendi canı gibi belleyecek Raşit halifeleri bize acilen ikram eyle ya Rabbi o günleri vallahi tarihten okuyunca bile özlem duyuyoruz Sultan Sancar istirham ediyorum İbni Esir e, tarih kitabı var onu biliyorsunuz ee, kamil bir tarih kitabı var. Sultan Sancar'ın bu esir kurtarma operasyonu tınak içerisinde hamlesi, yapmış olduğu şey çok uzun uzun anlatılır. Rica ediyorum fırsat bulursanız bir okuyun. Ben sadece küçük bir pasajını aldım. Bizanslılar Maya Fariki dediğimiz şu andaki Silvan ilçesi var ya Diyarbakır'da. O bölgenin eski adı. Orada 50 bin Esir alıyor Müslüman esir alıyor Bizans. Duyar duymaz oturuyor çok uzun bir mektup yazıyor. Diyorum ya okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece bir pasajını alıyorum. Metne bağlı, bağlı kalmak adına müsaade ederseniz metni harfiyen okumak istiyorum sizlere. Sultan Sancar Bizans imparatoruna esir aldığı o Müslümanları duyar duymaz. Bakınız ona nasıl bir mektup yazmış. Hak Teala'nın izzet ve celali için yemin ederim ki sıradan bir cümleyle başlamıyor yani meselenin ciddiyetini kavramak ve kavratmak adına Allahu u Teala'ya yeminle başlıyor. Hakta Teala'nın izzet ve celali için yemin ederim ki esirlerin hepsi memleketlerine tek tek iade edilecek. Hem de memleketlerine Allahu Akbar edilmezse devam ediyor. Ne almışsanız, kuruşu kuruşuna, ne almışsanız bir bir iade ediniz, etmezseniz. Allahu akbar. Hepsini S yaptınız ya, özür beyan edeceksiniz. Özür beyan etmezseniz. hep Cümleler böyle ha. Askerlerim üzerinize yürüyecektir. Satvatları ile. Satvat ne demek biliyor musunuz? Azamet, güç, kuvvet. Bakınız ordularım, İslam ordusu üzerinize yürüyecektir. Satvatleriyle ordularım biiznillah denizleri ve dağları titretecektir. Biliniz şakam yok bunu yaparım. Yaparsam da aleme ibret olursunuz. Vallahi bu. Yaparım. Yaparsam da aleme ibret olursunuz. Esirler serbest. Allah Böyleydik. Hadi elli bin esir. Vallahi bir esir için biz gözlerin ordunun büyüklüğünü alamayacak şekilde ordular harekete geçiren kimleri biliyoruz? Muhtasımları biliyoruz elhamdülillah. Bu kardeşinize farklı programlarda farklı vesilelerle muhtasımı anlatmak çok nasip oldu. Ama tefsir Furkan'da ben Muhtas'ımı hiç anlatmadım. Vallahi yöneticilerimizin nasihat alması adına, hepimizin nasihat alması adına çok kısa da olsa mutasımın bu hadisesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir esir için harekete geçen yöneticiler nerede? Bugün bir buçuk milyon Irak'ta Müslüman katlediliyorken seyirci kalan yöneticiler nerede? Onlara sadece ne diyorum biliyor musunuz? İttekullah İttekullah Allah'tan korkun. Vallahi bizim önceden böyle halifelerimiz var. Biliyorsunuz değil mi? Muhtasım bildiğim kadarıyla Halife Harun Reşid'in en küçük oğludur. Allahu alem. Eğer hafızam yanıltmıyorsa aynı babası gibi Muhtasım, Halife Muhtasım Rumların Amiriye valisi Tavrumar eder. sağ solu köyleri. Hemen kısa kesiyorum. Giderken de bir tane Müslüman kadını esir olarak götürür. Tavrumar etmiş. Giderken de bir tane esir götürüyor ya. O esir yerde sürüklenirken. Böyle feryat ve figan içerisindeyken. Şöyle sesleniyor. Ne diyor? va muhtasîmâ. va muhtasîmâ. va muhtasîmâ ne demek? Yetiş ey muhtasîm neredesin ey muhtasım hani muhtasım neredesin sen idarecisin kenarı diclede bir kurt aşırsa koyunu adli ilahi gelir sorar benden onu anlayış bu bugün vallahi kardeşlerimiz Suriye'den feryatları semayı kapladı ama duyacak adam yok Allah'u akber ama o bacımız o kadın feryat etmiş vah muhtasımı Amuriye bölgesinde oluyor. Gidelim Bağdat'a. Halife Muhtasım bilirsiniz. Bizde de vardır o. Böyle akşamları keyifle içtiğimiz içecekler vardır. Kimisi çay içer. Mesela faslılar naneli çay içer. İşte ne bileyim kahve içer. Muhtasım'ın da böyle akşam içer. Tabir yerindeyse oturduğu yerden içtiği çay diyelim. Bir içeceği olurymuş. Hizmetkarı getirmiş onu. Sunmuş ona. Tam içecek içeriye elçi giriyor. Haber ulaşmış. Hayır mı? Diyor ki vallahi müminlerin emiri hayır değil. Diyor ki söyle. İçeceğe tekrar koyuyor. Allahu akber şimdi şu bardağını benim içmem kaç saniye Kaç saniye alır? Beş? On? Bir dakika. Diyor ki söyle. Diyor ki Amuriye'de böyle böyle. He? Rum valisi bir tane Müslüman kadınımızı esir almış. Allahu Akbar. İçeceği diyor ki hizmet yarına. Sen diyor benle beraber sefere geleceksin. Bu içeceği de yanında alacaksın. Vallahi diyor Allah bunu bana helal kılmıştır. Ama diyor benim tebamin altında olan bir kadın va mutasıma feryadını yaptıysa Allahu Azza wa bu helal içeceği onu kurtarmadığı müddetçe o Rum valisini öldürmediği müddetçe. Halife mutasime bu haramdır. Lütfü bunu yanına al. Rum köpeğini öldürdüğünde bacımızın diyor, elindeki diyor, o tutsak ipini çözdüğünde içeceğim yanına al. La bakar. Evet, öyle de yaptı. Kaç bin kişilik orada düzenledi? Dört bin. Dört bin. Birçok tarih kitaplarında ordunun uzunluğunu göz böyle baktığı zaman almıyor. Kaç kişi için dostlar siz söyleyin. On bin, yüz bin, bir buçuk milyon. Vallahi değil bir. Rum köpeğini öldürüyor. O Amuriye'yi fethediyor. Müslüman bacıya varıyor diyor ki esirdin şimdi değilsin. Seni kurtardım doğru mu? Doğru. Elhamdülillah diyor. Beni kurtardın. Hizmetkarına diyor ki getir şimdi içeceği. İçtikten sonra ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Allah subhanahu ve teala'nın bu helali bana bugüne kadar hiç bu kadar lezzetli gelmemişti. Nasıl oluyor bu iş? Bu iş hakikaten Allah'tan korkan yöneticilerin varlığıyla oluyor. Allah'ım bize tez zamanda nasip etsin. Allah uazza ve celle kafirlerle dostluk yapan yöneticilerin yerini müminlerin hamisi olan yöneticilere tebdil eylesin inşallah. Allahu azza ve celle dualarımıza icabet etsin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve